Ağaüzvil Allah min Şeytanı Rjeem Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Alhamdulillahi Rabbi al ala Ali wa Sahaheej Ma'ain Sallu ala Rasulina Muhammad Sallu ala al-Tawheed bi Gulubina Sallu ala Arkadaşlar bugün konumuz insanların öncelikle ihtiyaç duydukları konu. Şimdi ilk başta ihtiyaç duyduğumuz konu ne olabilir? Bizim bugün konumuzun adı İhlas ve amel Her şeyin başı ihlastır İhlas bir Müslümanın Öncelikle sahip olması gereken temel vasfıdır Herkes yaptığı işinde ihlaslı olmak zorundadır Amellerde esas olan ihlastır Biz inşallah bunun üzerine konuşacağız Şimdi ihlas nedir? İhlas insanın samimiyetidir Samimiyet göstermesidir Yaptığı herhangi bir işi Allah rızası için yapmasıdır Kalbinde bu bekçinin kendisini yönlendiren bu düşüncenin her zaman aktif halde olmasıdır. Yani bir insan mesela bu ihlasın farklı yönlerinden bahsedelim bunun alt başlıkları tabi biz konuyu genel giriyoruz. Riyakarlık vardır değilim mesela ihlasın zıttı olan şey Yani bir insan namaz kırıyordur ama namaz kılmaktaki düşüncesi farklıdır nedir o riyakarlık yap. ya ne güzel kırıyor desinler. Veya nedir başa kalkmak vardır güzel ihlaslı bir iş yapmış zannedersin. Güzel bir hayır işlemiş ama yaptıktan sonra başa kalkıyor. Bunlar nedir? Bu ihlasın zıddı, ihlası yok eden şeylerdir. Biz ihlastan bahsediyoruz. Şimdi ayet kırmadı Allah Teala buyuruyor ki: "Len yenalallahu elhumuha ve la dimahuha ve lakin yenaluhu minkum." Sizin kestiğiniz kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Yalnızca takvanız Allah'a ulaşır. Yani kurban'a geldik. Onun için bu ayetle başlıyoruz. Kurbanda Allah için kurban kesiliyor. İşte kanat ıkıtırıyor. etleri hibe ediliyor. Ama bizim o ibadeti yerine getirirken alacağımız karşılık kalbimizde taşıdığımız takva kadardır. Yani ben daha büyük hayvan kestim. Benim cevabım, sevabım daha fazla. İşte sen 500 verdin, ben 700 verdim daha fazla değil ya. Bizim o ibadeti yerine getirirken kalpte taşıdığımız düşünce, niyet. İhlas, samimiyet işte budur. Onun içinde bir insanın hayatı boyunca muhatap olacağı birinci soru nedir? İhlasıdır. Yani he, ne yaparsan yap, ihlasın. Hani bizim düşüncemizde yine diğer anlayışlardan, diğer inançlardan farklı olan da temel özelliklerin başında ihlas gelir. Mesela e, Hristiyanlık'ta nedir? Önde gelen kişi vardır, papa, hatırlayan vardır belki. Önceki yıllarda şimdiki mevcut papa seçildiği zaman... Almanyalı ya. Almanya'ya gidiyordu. Almanya'ya giderken e, gazetelere beyanat verdi. Dedi ki part, papaya karşılamaya gelen herkes ne dedi? Bilen var mı onu hiç? Affedeceğini açıkladı. Dedi ki ben 5 milyon kişi katılacakmış diye tahmin edilmişti. Bilmem kaç milyon kişi hakikaten katıldı. Havalanına gelen herkese böyle bir şey var mı ya? Bu mümkün değil. Hatta Biliyorsunuz Alevi inancına göre de imamet vardır. Orada da imamlar masumdur. Halbuki bizim inancımıza göre bir insan alim de olsa, cahil de olsa, padişah da olsa, daha da çoban da olsa, birisi sabaha kadar abid ibadet ediyor olsa, öbürü çok az ibadeti olsa, arasındaki tek fark nedir? İhlaslı, samimiyettir, takvadır. Yani bu adam daha da çoban ama samimi bir müslümansa, tridonları bağışlayan bir kraldan daha Allah katında daha değerlidir. Çok cümert bir adamdan cömert adam dağıtıyor ama bunu yaparken gösteriş niyetiyle yapıyor. Arkasında başka planları var. Sevabını alamıyor böylelikle de. Ama ihlasla yapmış olsa, Allah rızası için yapsa sevabını alır. Ne diyoruz? İhlas ve samimiyet en önemli iki unsur. Onun için de ayet-i kerimede allah Teala bize yine başka ayette buyuruyor ki وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُقْدُسِينَ Onlar yalnızca ihlas içerisinde kulluk yapmakla Allah'a emredildiler. Allah'a kullukla yani neymiş? Kulluk yapmakla değil sadece ihlaslı olmakla emredildiler. Allah Teala bize bunu anlatıyor yine başka ayette diyor ki mesela Es-Sajde'de kul ma fi sudurikum muhasibukum illa siz kalbinizde her ne şey gizlemiş de olsanız Allah hepsini bilir. Hepsinden de sizi sorguya çeker. Tabi burada bir ayrıntıyı da söyleyelim. Biliyorsunuz bir insan İyiliği yapmaya niyetlense, kalbinden dese ki ya ben bu gece kalkıp teheccüd namazı kılacağım dese ve kalkamasa bu niyetinden dolayı sevap alır. Neden? Çünkü iyiliği yapmaya azmetmiş, niyetlenmiş, karar vermiş ama bunu gerçekleştirememiş. Ne yapar? Sevap kazanır. Bir insanda var ki kötülük yapmaya niyetlenmiş ama daha sonra vazgeçmiş ise tevbe ederek vazgeçmişse zaten sevap alır. Yok yapamamış da olsa o zaman Allah Teala kendisine günah yazmaz. Kendisine e, bir e, bundan dolayı bir suç, bir ceza teşkil etmez. Nedir ama önemli olan niyettir. Bu arada teheccüd dedik de hiç böyle düzenli teheccüde kalkan var mı aramızda? Acaba. Evet bu ibadetin giz olması gerekiyor. Tabi onun için söylemek zorunda değilsiniz. Şimdi arkadaşlar şimdi bu ayette Allah Teala bize ne buyurdu? Siz gönlünüzde her neyi saklarsanız da, duygularınızda neyi taşırsanız Allah onu bilir. Yani her zaman için bunu düşünmek zorundayız. Yaptığımız herhangi bir işte Allah Teala bizi gözlüyor, gözetliyor. Görünüşte birilerine riyakârlık yapabiliriz, birilerine aldatabiliriz. Başka düşünceler içerisinde başka şeyler yapmış olabiliriz ama o işi yaparken kalbimizde taşıdığımız niyet tür önemli olan. Onun içinde Bakın ben size bir ettim bununla ilgili... Şimdi... alan bir tanesi eski zamanlarda... Eski zamanlarda... Günahkar birisiymiş... Nasıl günahkarmış... Hamama gidermiş han hanımlar hamamına... Kamuflaj vaziyette gider... Üstünü başını örter... Sonra da orada işte... Artık röntgen mi diyelim dikiz mi diyelim... Ne diyorsanız artık... Gider orada ortama bakar gelirmiş... Tabi bu bir süre böyle devam etmiş... Bir süre sonra... Ee, oraya hamama gelenlerin içerisinde de şey var, prenses var, hanım sultan, prenses, hanım sultanın kızı daha doğrusu, prensesin gümüş e, bir değerli mücevheratı çalınmış, kaybolmuş. Bundan sonra yönetimde tabi e, normal bir insanın bir şeyi çalışsa önemlidir falan ama prensesi olunca tabi e, paçaları tutuşmuş hepsinin de. De hemen amniyos yapılmış. Dikkat dikkat işte prenses hanımefendinin efendinin mücevher almıştır. Ee, lütfen kiburdaman yerinizden arama yapılacaktır. Eyvah bizim bu üç affedersiniz. Kalbine bir ateş düşmüş, yanlık. Yani normal bayanların içerisine girse bir suç da. Hele de prenses varken artık boynundan aşağı şöyle terler hissetmiyormuş adam. Ne hissediyormuş? Terdekülmüyor. Artık kılıc izlerini hissetmeye başlamış adam. Birazdan beni yakalayacaklar ve kafam uçurulacak onun korkusu içerisinde. Bu süre içerisinde de adam Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi diyor inşallah şey yap. Eğer ben bu e, mücevheri benden önce birisinden buldurursan bir daha tövbe ediyorum. İşte asla bu günahı bir daha işlemeyeceğim. Sana hadis muhlis kul olacağım. Canı Gölü'den yalvarıyor. Bu adam kim? En leş işi yapan İlle yani aşağılık bir iş yapan bir adam bu adam ama bu adam canı Gölü'nden tevbe ediyor, tövbesi devam ediyor. Tabi bu başlıyorlar aramaya giriş çıkışlar kapalı yasak tek tek başlıyorlar sıradakini ara 1, 2, 3 oluyor 10 çıkmıyor ortaya, 20 etrafı aramışlar. İnsanlar hanımların üzerine teklik arıyorlar. 20 oluyor olmuyor, 25 oluyor, 30 oluyor, 35 oluyor belki 40'a geliyor adamı ver ha ama bunu kalp atışları nasıl olduğunu herhalde söylemek gerek yok. Sıra kendine geldikçe kalbi küt küt atıyor. Patlayacak, ölmek üzere ama yalvarıyor yine işten içe. En sonunda tam kendisine kalıyor 3 kişi, kalıyor 2 kişi, kalıyor 1 kişi. Son bir kişiye gelince o bitişindekinin üzerinde çıkıyor malzeme. Allah'a şükür adam öyle bir rahatlıyor ki, o kendinden önceki bayanda o mücevherat çıktığı için de aramayı durduruyorlar. Tamam diyorlar, bulundu, kadını alıp götürüyorlar. Tabi bu adam da o kadar çok tevbe etmiş ki, şimdi İmam Gazali Hazretleri diyor ki, o insan o gün o tevbesiyle imanı kemal derecesine ulaştı, kemal mertebesine ulaştı. Yani bizler gibi böyle sıradan, işte tatlısı Müslümanı, tatlısı şey işte efendim salon süs bitkisi gibi değil, gerçekten halis muhlis bir adam oldu. Çünkü sırf o günkü o tavrıyla o canı gölünden çok az bir ibadet etmiş olması, çok az bir yalvarması onu imanda kemal mertebesine ulaştırdı. Onun için işte nedir? İhlaslı olmak, samiyet bunun için çok önemlidir ve adam da işte tevbe etmiş oldu. Şimdi yine biraz madem uyku geliyor herkeste biraz daha bir hikaye daha anlatalım. Anlatacağımız hikaye arkadaşlar Peygamberimizin anlattığı bir hadis-i şerif. Şimdi arkadaşlar mağara e, arkadaşlarının hikayesi şu. Peygamberimiz anlatıyor. Diyor ki, buyuruyor ki geçmiş milletlerde şöyle bir olay oldu. Şimdi bu da bizimle ibretlik bir yönü. Üç tane kafadar arkadaş, ahbap. Bunlar daha bayır, çayır gezmeye gidiyorlar. İşte düşünün ki e, belene, tepeye, ormanlık alana gezmişler, gezmeye gitmişler. Bunlar giderlerken aniden müthiş bir yağmur basıyor. Müthiş bir yağmur basıyor. Hava da soğuk. Bunlar tabii kaçacak yer bulamıyorlar. Daha da daha, sığınacak bir diğer imkanı yok. Birazdan bir tane mağara görüyorlar. Diyorlar ki tamam gel bir buraya girelim. Üç kafalar beraberce mağaraya gidiyor. Mağarada e, bekliyorlar ki yağmur birazdan diner. Dindikten sonra da yola çıkar devam ederiz. Tabii bunlar mağarada böyle durdukları yerde Allah yağmur daha da şiddetleniyor. İşte fırtınaya dönüşüyor rüzgarla beraber. O kadar şiddetleniyor ki birazdan mağaranın kapısına büyük bir kaya geliyor, dayanıyor, mağaranın kapısı kapanıyor. Ne oldu? Öldük, bitti. Üç kişi içeride, kocaman bir kaya mağaranın kapısını kapatmış, kıvırdama imkanları yok. Tabii bunlar mağaranın içerisinde böyle dururlarken e, can hayliyle kıvranıyorlar. Hani o gün muhtemelen telefon yok, sabit telefon yok, hiçbir şey ortada. Buna kaç bin yıl öncesinden bahsediyoruz telefonlar olmayınca bağırsalar böyle gelip geçen çağıracaklar hiç kimse yok. Ölmüşler. Yani başka çaresi yok. Ha bunlar bu asimada beklerken, kıvranırlarken işlerinden birisi diyor ki ya gelin buradan bu haliyle çıkamayız ama hep beraber Allah'a dua edelim, yalvaralım. Canı göründen dua edersek ve öyle dua yapalım ki herkes şimdiye kadar yaptığı iyi bir iş neyse Onunla ilgili dua yapsın. allah Teala onun yüzüstü hürmetine belki içimizden birinin yaptığı iyi bir şey vardır da o şeyin yüzüstü hürmetine bu kapı açılır. Diğer arkadaşlar diyorlar ki doğrusunu hakikaten öyle yapalım. Ne yapıyorlar? Üçü beraber başlıyorlar dua etmeye. Usul şu, birisi dua edecek sesle diğerleri de amin diyecek. Birinci arkadaş başlıyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi yalvarıyor diyor ki dua ediyor. Ya Rabbi diyor ben Anam ama babama senin rızan için çok hürmet ettim. Öyle hürmet ettim, öyle izle ettim ki... ...her gün eve geldiğimde ilk yaptığım iş onlara, e, onlarla ilgilenmek olurdu. Bunu hanıma, çocuklara bırakmaz bizzat kendimi ilgilenirdim. Öyle ki bir gün eve geldiğimde annem babam her ikisi de yaşlıydı, hastaydılar. Eve geldiğim iki gün ikisi de uzanmış yatıyorlar, uyumuşlar. Elimde sütle geldim. Elimde süt kovası, o zaman artık bakraç mı diyelim neyse... Onla geldim, onlar uyurken başlarında bekledim. Onlara süt içireceğim ama onlar da uyuyor. Uyunca çocuklar başladılar bağırışmaya. Baba biz daha çizim, bize ver, bize ver. Onlar uyuyu bize ver. Ben de hayır, bekleyeceksiniz. Çocuklarım ağladı saatlerce ama ben yine de çocuklarımın ağlamasına rağmen annem babamı bekledim. Her an uyanırlar da ben etraflarında görmezler, süt beklerler diye sabah kadar bekledim. Onlar da hiç uyanmadılar. Sabaha kadar ben elemde süt kabıyla sabaha kadar onların onların uyanmasını bekledim. Nihayetinde onlar uyanmadı ama ben bu hal üzerine bekledim. Ya Rabbi ben bu işi yalnızca senin Zayi Şerif'in için yaptım. Eğer bu yaptığım senin indinde makbul bir iş olmuş ise bu kapıyı aç Ya Rabbi diye dua ediyor. Bu dua üzerine de bu dua üzerine amin diye diğer her iki arkadaş da cani gönülden amin diyorlar. Kapı aralanıyor. Ne kadar? Bir karış kadar. Tabi o zamanki yani kilolarını bilmiyoruz. Bizim gibi kilolar mıydı az mıydı bilmiyorum ama biraz açılıyor kapı. Geçemiyorlar her üçü de. Kapı aralanıyor. Eyvah diyorlar. Önce seviniyorlar kapı taş kıvırdadı diye ama bakıyorlar açılmıyor. Diyorlar ki tamam bir de sen dua et. Sıra geliyor ikinci arkadaşa. İkinci arkadaş da dua ediyor. İkincisi de Canan dua ediyor. Diyor ki, Ya Rabbi ben bilirsin ki bir amcamın kızını çok severdim. Çok severdim. Onun için hayatım boyunca yandım, tutuştum. Tam Fatih yöne gözlerini kırar. Diyor ha kız mızdafları yapınca böyle bir acayip oldu Tamam verletme bari. Şimdi bunun üzerine ben amcamın kızını çok severdim. Bunu elde etmek için hayatım boyunca her şeyi feda etmeye hazırdım. Günlerden bir gün ben de durumum yerindeydi. Zahire türü şeyler satardım. Kıtlık oldu. Kıtlıkta amcamın kızı benim elime düştü. Geldi eee işte malzeme istedi. Ben de onu dedim ki bak benim olmazsa vermem. Öyle bir fırsat elime geçti. Tam onu aldım bir odaya geçtik. O anda amcam kızı bana dedi ki ey amcam ol Allah'tan kork. Günah işleme dedi. Ben tüm imkanlar elimde olmasına rağmen Elimde tarih boyu beklediğim, yıllarca beklediğim fırsat elime geçmiş olmasına rağmen ben o an içerisinde Ya Rabbi sırf senin rızan için seni düşünerek bu kötülüğü işlemekten vazgeçtim, çekindim. Ya Rabbi eğer bu yaptığım iş senin indiğinde makbul bir iş ise kapıyı aç diye dua ediyor. Tabi diğer iki arkadaş da amin diye yine canı göründen dua ediyorlar. Kapı biraz daha aralanıyor. Ama yine geçebilecek durumda değiller. İkinci bir parça daha açılmış geçemiyorlar. Ondan sonra tabi iki arkadaş dualar bitti. üçüncüsünü gözünün içine bakıyorlar hadi sıra sende diye başlıyor o da dua etmeye. Ya Rabbi diyor ben de bir tarihte eleman çalıştırırdım. Çalıştırdığım eleman zaman geldi benim yanımdan işten ayrıldı. Ayrılırken de parasını almadan gitti. İşte Aa, bu sende dursun zamanı geldi alırım dedi gitti. Ben de bu adamın muhtemelen bugün bir maaşa falan takabül eden bir para anlaşılan ki bu parayla gittim bir tane koyun aldım. Bu koyunla da bu adamın parası bende para olarak durmasın koyun olarak dursun diye koyun aldım onun adına benim sürümün içerisine kattım. Benim sürümle beraber o koyun da beslendi büyüdü. Zaman geldi o koyun ...yavruladı, iki oldu... ...zaman geldi, birkaç tane yavru oldu... ilk zamanlarda benim eleman baktı... ...ama bir süre sonra... ...koyun sayısı fazlalaşınca... ...o koyunların içinden... ...bir çoban da ona tuttum... E, ...koyunlara baktı... ...ta uzun yıllar geçti... ...çok uzun yıllar sonra... E, ...günlerden bir gün... ...o bahsettiğim eleman geldi yanıma... ...dedi ki, aa... ...ben sana tarihinde bir, bir miktar... ...hani burada çalışmıştım, biraz para bırakmıştım... Alacağımı almaya geldim. Onu ver dediğinde ben de dedim ki ha tamam sen miydin gel bakalım al şu sürüler senin al bunları götür dedim adam da bana dedi ki ya ben ne dalga geçme kafa bulma benim az bir paramdı benim paramı ver işte paramı istiyorum dedi ben öten, ya olur mu bu işte bunlar senin diyorum al sana dedim inanmadı ben de bunun üzerine olayı anlattım bak evlat. Durum böyle böyle. Ben senin paranı aldım, çalıştı, büyüdü. Bunların hepsi senin dediğimde alan güle oynaya sürüyü aldı gitti. Ya Rabbi ben bunu yine sırf sen rızan için yaptım. Ben şayet o adama o sürünün hepsine el koyup tek bir koyunu da verseydim bir şey demezdi. haber bile olmazdı. Gerçekten bu yaptığım senin indinde makbul bir iş ise Ya Rabbi sen beni affet bu kapıyı aç diye üçüncü kişide dua ediyor. Üçüncü kişinin de bu duasından sonra kapı açılıyor. Kapı biraz daha aralanıyor. Üçü beraber çıkıyor. Tabi bu üç mağara arkadaşı kıssası olarak hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Çok önemli bir hadis-i şerif gerçekten. Ve bundan da anlıyoruz ki yani bir insanın yaptığı işinde ihlasla samimiyetle yapmış olması tabi burada pek çok ders var mesela ana babaya itaatle ilgili hakka hukuka riayet etmekle ilgili işte hele zinanın en küçüğünden en büyüğüne kadar her şeyinden sakınmakla ilgili değişik ibretler de var ama hepsinden önemlisi biz neden bahsediyoruz İhlastan bizim yapacağımız tüm işlerin içerisinde en önemli iş nedir? İhlaslı olmaktır hani biliyorsunuz bir hadis-i şerif daha var hadis-i şerif şu ...hani dinimizin temeli olan dört tane hadis-i şerif vardır... ...alimler böyle demişlerdir... ...dört tane hadis-i şerif var ki... ...bu dört hadis dinin tamamına bedel... ...hani bizim elimizde... ...binlerce, on binlerce cilt... ...belki milyonlarca cilt dini İslami alanda yazılmış kitaplar var... ...eserler, ayet, hadisler var... ...fıkıh kitaplar var, tefsir kitaplar var... ...bunların hiçbirisi olmasa... ...bu dört tane hadis bu dini anlamamıza yeter diyor alimler... Neden bahsettiğimi zanlıyorsunuz? Ee, neden bahsediyoruz? Çok önemli olan dört tane hadis-i şeriften bahsediyoruz. Şimdi bu dört tane hadis-i şerifin içerisinde olan hadis-i şeriflerin başında ne var? Hadis-i başında innel الْاَمَالُ bin niyet. Ameller niyetlere göredir hadis-i var. Bu çok önemli bir hadis-i şerif. Onunla ilgili de hikayelere dalmışken bir tane daha anlatalım. Şimdi günlerden bir gün. Adamın bir tanesi eski zaman usulü dağlardan e, memleket memleket dolaşıp gidiyor. Tabi hani eski zamanlarda böyle bugünkü bir efendim bilmem işte jet turizm, bilmem ne turizm veya bilmem ne havayolları falan yok. ve dağlardan aşıp gidiyor adam bineyle. Merkeble dağlardan giderken iyice su sazıyor. bir kuyu başına geliyor. Yani arıyor ki bir su bula, bir su buluyor. Bir pınarın kuyunun başına geldiği zaman, Nurullah bunu da biliyor musun? E bir anlatmayalım o zaman, bak şimdi sonra şey çıkartma. Evet. Peki şimdi kuyunun başına geldi, kuyunun başında kuyunun başına geldiğinde tabi can havliyle canhıraş kendini suya atıyor çünkü çok susamış. Suyu içiyor ama gözü bir şey görmüyor. Tek başına merkebiyle gelmiş, merkep kaçıp gidiyor. Adam su içerken merkep kaçtı. Adam da ne halde olduğunu herhalde söylemeye gerek yok. Yani bu adam işte bir zindana ömür boyu kuyunun dibine atılmış gibi. Ölecek yani. Başka çaresi yok. Dağın başında tek başına merkep falan yok. Tek başına duruyor. Bu adam da cen hayrı yarıyor. Ya Rabbi bir an önce hayırlısı şu merkebi bulayım diye. Allah'ın hikmeti birazdan zaman geçiyor. Merkebini gerçekten buluyor. Merkeb buluyor ama adam herhalde çok karakterisiz birisi de değilmiş anlaşılan. boyun yolla adam bakıyor. Yolda bir şey var, kaza var. Hiç umrunda değil. Basıp gidiyor Adam diyor ki Merkebini bulur bulmaz hemen doğru tekrar kuyuya tekrar geri dönüp geliyor. Diyor ki bak ben burada suya daldım ve hayvanı bağlamadım. Bağlamayınca da merkep kaçtı gitti. Benden sonra muhtemelen bir kişi daha buraya gelecek. Gelen kişi de aynı hataya düşecek. Suya dalıp hayvanını unutacak. Yine hayvana kaçacak başkalarının. Ne yapıyor? Bir kazık çakıyor. Kazık çakınca Ondan sonra gidiyor işine gireceği yerine. Tabii geldiği zaman gitti zaman başkaları geliyor. O anne güzel su var, ne güzel işte kazı var. Binene bağlayıp gidiyor. Bir süre insanlar böyle kullanıyor. Ondan sonra bu adamı tabii parantez içinde ifade edelim. Gerçekten çok önemli bir hayır işlemiş oldu. İnsanları düşünerek e, kazık çaktı. Sevap işledi bu adam. Bir sadaka yapmış oldu. Tabii belli bir zaman geçtikten sonra ne oluyor? Bir adam geliyor ki, karanlık vakti, gece vakti geliyor. Gece karanlıkta o e, şeyi, kazığı görmüyor. Görmeyince tabii ayağı takılıyor, düşüyor. Üstü başı muhtemelen işte ayağı sığırıyor falan bir miktar. Suyunu içiyor. Merkebe de orada ama adam e, suyu içip giderken, ha diyor, ben buraya düştüm. Buraya, buraya biraz sonra bir başka kişi gelir. Aynı şekilde bu gelen kişinin de Aya takılır düşer. Ne yapıyor? Söküp kaldırıp atıyor. Kazı atıyor. Peki bu adam ne yaptı? Bu adam arkadaşlar sevap kazandı. Neden? İyi niyetli bir iş yaptığı için. Bir önceki de iyi niyetle bir iş yapmıştı. Sevap kazanmıştı. Bu da iyi niyetle bir amelde icraatta bulunduğu için sevap kazandı. Ne oldu? Bu adam aynı işi yaptığı halde aynı işi yaptı ve bu adam bu işinden dolayı sevap kazandı. Halbuki görünüşte kendi kendimize düşünelim aslında bir sorunun iki doğru cevabı olmaz bir şeyin aynı anda 180 derece birbirinden farklı bir yöne çekilmemesi lazım bunu ya çakmak doğru ya da sökmek doğru 180 derece birbirinin zıttı işler böyle olduğu halde ne oluyor her ikisi de bu yaptığı işten dolayı son derece yüksek bir sevap alıyorlar çünkü insanları düşünerek ihlasla samimiyetle bir iş yapıyorlar birisi kazığı çakıyor öbürü söküyor Ha. İşte ameli i bu arkadaşlar. İhlas bu. Ne demek? İhlas, iyi niyet düşüncesi içerisinde samimi olarak Allah rızası için insanların hayrına olan iş yapmak. Bu ibadet olur, kendimizle ilgili olur. Başkalarına faydası olur ama önemli o bir ihlastır. Birbirinden farklı işler olduğu halde her ikisi de iyi niyetle bu işi yaptığı için bundan dolayı sevap alıyor arkadaşlar. Bunu da bir tarafımıza özellikle yazmış oluyoruz. Şimdi... Ee, şeyde e, bununla ilgili tabi bugün hep hikayeden hikayeya diyeceksiniz bu adam da hikayeden başka bir şey bilmiyor 3-5 hikaye anlat git şimdiden iki hadis-i şerifi de tamamlayalım innemel amel bin niyet ameller niyetlere göredir hadis-i şerifi hani biliyorsunuz peygamberimiz e, Medine'ye hicret görevi kendisine tebliğ edildiği zaman bu görevi aynı zamanda arkadaşları olan ashabıyla da paylaştı onların her biri de birer birer, ikişer ikişer gruplar halinde Medine'ye hicret ettiler. Bunlar Medine'ye hicret ederken çoğunluk Allah rızası için yalnızca e, Peygamberimiz emrettiği için gidiyordu. Ama bunların içerisinde başka adamlar da vardı. Kimler vardı? Medine'ye ticaret için gidecek olan adamlar vardı. Bu adamların için gideceklerdi? Medine'ye hicret için, e, ticaret için gidecek olan adamlar, dediler ki ya iyi, be, iyi bir fırsat ha. Herkes gidiyor. Bu devirde böyle tek başına gitmek mümkün değil. İyi bir kervan bulduk. Onlar ne niyetle giderse gitsin, ben alışverişe gidiyorum. Bunun için gidenler vardı. Başka, başka düşüncelerle gidenler vardı. Ama bir tane daha adam vardı işlerinde, bir sahabe. Bu adamların için gidiyordu? Bunun da sevdiği bir bayan vardı. Fatih Gevşeme. Merak etme, hızlı geçecek. Şimdi bu bayan bu adam bayanın, sahabe bayanın e, ...gidip gitmeyeceğini bilmiyor... ...soruşturuyor ki öğreniyor ki o da gidecek... ...ha o gidecekse... ...tamam diyor ben de gideceğim... ...ama bunun derdi ne... ...onunla gidip evlenmeye... ...yani hatun kişi gidiyor da gidiyor... ...daha fazla abartmayalım işe... ...tabi bunlar geldikten sonra... ...işte diğerleri diyorlar ki... ...ya Resulallah işte hepimiz hicret için geldik... Hepimiz de sevap aldık filan... ...bunlar kafa buluyorlar... ...diyorlar ki işte ya bak sen işte herkes ne için geldi... ...hizet olsun sevap diye geldi... ...Allah ve Resulü istediği için geldi... ...sen ne için geldin... İşte bayan için geldi. Onun için peygamberimize durumu anlatıyorlar. diyor ki peygamberimiz ameller niyetlere göredir. Kimin fe men kânet hicretuhu ilallâhi ve resûlih fe hicretuhu ilallâhi ve rasulü. ameller niyetlere göredir. Kimin hicreti Allah'a ve resûlü ise onun hicreti Allah'a ve resûlü Kimin hicreti bir evlenmek istediği bir kadın içinse onun hicreti de evlenmek istediği kadın içindir. Yani dolayısıyla da bir insan yani hicret etmişler, çok büyük dışarıdan görünüşte işler yapmışlar ama öyle değil. Bir gelenin biri Allah Resulü emretti diye öbürü, öbürü avrat peşinde gitmiş. Dolayısıyla görünüşte her ikisi de aynı işi yapmış olmasına rağmen o hatun peşinde ginen kimse hatun için gitmiş oldu. Sevap almamış oldu. Hani bu savaşlarda da böyledir. Savaşlardan sonra bazı insanlar işte nedir? E, bazı insanlar vardır ki e, savaşta nedir? İşte kahraman desinler diye savaşmıştır. Öldükten sonra da kahraman denil doğrudur ama zerre kadar alacağı bir ücret, bir sevap, bir karşılık yoktur. Ya bu bugünkü anlamda maddi sarfiyat için diyelim. E, adamlar vardı ki Allah çok iyi çalışıyor, hayır hasenat kurumuna E ya bravo be çok iyi çalışıyor desinler diye yapar. Ya herkes takdir etsin. Tam ne zaman? işte tam milletin göreceği esnada iş yapar niye? desinler diye, yapsınlar diye bu adama ne diyeceğiz tamam çok iyi yaptın çok iyi yaptı. karşılık karşılık yok bu biliyorsunuz namaz içinde böyle bir insan gösteriş için namaz kılarsa yani Allah rızası için bu düşünce içerisinde değil de gösteriş niyetiyle namaz kılmışsa ne oluyor? kıyamet günü namazı kendi önüne bir eski yıpranmış kumaş parçası olarak önüne atılıyor Dolayısıyla da dolayısıyla da ne yapmış oluyor? Başka bir hadiste daha yine bahsedelim. Mesela Tebuk gazvesiyle ilgili o zaman hayatı boyunca tüm savaşlara katılmış bazı sahabeler vardı ki o savaşa katamadılar. Peygamberimiz onlar için buyurdu ki onlar e, her ne kadar e, şeyde olsalar, Medine'de olsalar onlar bizimle beraberdir. Yani bir insanın e, niyeti neyse çünkü canları gitti yani gitmediler ama hani bu ibadetlerde de böyle bir durum vardır. Mesela bir insan e, herhangi bir ibadeti kendisine vir edilmiş olsa mesela her gün sabah namazından itibaren güneş doğuncaya kadar 35-40 dakikalık bir işrak süresini beklese sonra işrak namazını kılıp ondan sonra işine gücüne baksa e, bu ibadet biliyorsunuz arkadaşlar. Burada da bu ibadeti de söylemiş olalım. Şimdi bizim 5 vakit namazın dışında bir de e, Nafile ibadetler var yaptığımız mesela yapılması gereken işte teheccüd namazı gibi akşam namazından sonraki evvabin namazı gibi, işrak namazı gibi işrak namazı nedir? Peygamberimiz şöyle buyuruyor kim sabah namazını cemaatle kılar sonra işrak vaktine kadar zikir ile meşgul e, dünya kelamı konuşmadan zikir ile meşgul olur sonra İşrak vakti dolduğunda iki rekat işrak namazı kılarsa tam bir haç ve tam bir umre sevabı alır. Ne demek istiyoruz? Bir adam her gün, ömür boyunca her gün hem haç hem de umre sevabı alıyor. Nasıl? İki rekat namaz kılarak. Sabah namazını kıldın, uyumuyorsun, işrak vaktini bekliyorsun ama bu süreyi de ya Kur'an-ı Kerim'i aldın eline bir cüz Kur'an-ı Kerim okudun, ya tesbih, zikir çektin, ibadetle meşgul oldun. Sonra da iki neket namaz kılınca tam bir hac ve tam bir umre sevabı elde etmiş oluyorsun. Onun için maalesef e, özellikle harem-i şerife gidenler çok yakından görürler ki maalesef dünya Müslüman milletler içerisinde bu noktada en zayıf, bu millet, Anadolu'da yaşayan insanlar, işte Türk, Kürt'ü, Arap'ı her neyse, maalesef işte Pakistanlar, Araplar, Uzakdoğullar, herkes sabah namazını kılar, bekler işraka kadar, işraka kılıp öyle dağılır. Ama Türkler anında pır pırlar gider. Çünkü çok acil bir şey var. Acil bir şeyler kaçıyor. sabah kıldan pırı gidecek, ölür gitmese. Halbuki son derece yanlış. Bu bize her gün Allah Teala tarafından nimet olarak bahsedilmiş bir vakittir bu. Aslında sabah namazıyla işrak vakti arasındaki bir süre. Evet, bunu da bu tabi zamanla ilgili 30-35 dakika dedik. Bu daha kısa olduğunu da söyleyenler var. Güneşin doğumudur önemli olan. Hani o zaman sabah namazına kalkmamış olanlar da na namazı kılamaz. Hani işrak doğdu, güneş olduğu zaman işraktan sonraki birkaç dakikalık süreden bahsediyoruz. Onun için arkadaşlar biz bugün zannediyoruz bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bu konuyu kapatırken iki cümleyle toparlayıp şöyle diyelim. Arkadaşlar yaptığımız her ibadette her ne olursa olsun yaptığımız herhangi bir dünyevi işte, ukravi işte ibadet olsun meşru işler her ne yaparsak yapalım önce bizim kalbimiz Niyetimiz önemlidir. Kalbimizde taşıdığımız düşünce ne ise onun karşılığını alırız. Yani biz bazen olur ki, mesela adam e, istemeye istemeye hayır işlemek zorunda kalmıştır. Bundan inanın ki hiç sevap alamaz. Hiç sevap alamaz. Çünkü istemeyerek yaptı adam. zorlan birisi söke söke, söke söke aldı camiye götürdü. Hiç istemiyor. Canı gidiyor gitmemek için ama utanma belası gitti. Boşuna ancak avucunu yalar. Affedersiniz kıyamet günü. Hiçbir şey alamaz. Ne yapacak? Yaptığı işi Allah rızası için ihlasla yapacak. Görünüşte insanları herkes kandırabilir. Her ne yaparsanız yapın bir şekilde kandırırsınız ama önemli kalbinizdeki bekçi olur hesaba çekileceğiniz şey. Zaten Allah da ayet-i kerime de öyle buyurdu. Ne buyurdu? Siz gönlünüzde, duygularınızda, düşüncelerinizdeki gizlediklerinizde Allah bilir. Allah her şeyi bilir. Onun içinde Allah onu biliyor. Senin görünüşteki yaptığına göre hani elinde hesap makinesi tak tak tak 3 çarpı 5 15 kaç lira? İşte 3 kilo bu kaç liradan 5 lira 15 lira böyle hesap yok. Yani ben efendim namaz kıldım. Ee, kaç tek? 20 rekat. Kaç liradan çarp 5 5 rekatı 5 lira çarpı işte şu kadar para yok böyle böyle bir Bonus hesaplamasıyla ibadetlere sevap verilmiyor. Böyle bir hesap makinesiyle böyle ibadetlere sevap verilmiyor. Ya neyle veriliyor? İbadetlere verilen sevap, o ibadeti yaparken kalbinizde taşıdığınız düşünceler niyettir. Bununla sevap oluyorsun. Onun için de bu noktalarda çok fazla özen göstermemiz gerekiyor. Dediğim gibi, yani bir insan maalesef bu bölgede en büyük problemlerinden birisi maalesef başa kalkmak. Pek çok insanla görüyorsunuz ki 20 sene önce adama basit birlik yapmış yani zaten ben bunu yaptım dediğin an gittin. İlk söylediğin an sevapların gitti ya, ikinci, üçüncünden sonra ben eminim ki günaha girdin, kul hakkına bile girdin çünkü adamın kalbine girdin. Çok kırdın, çok defa görüyorsunuz topluluğun önünde ben buna neler yapayım diyor adam. Yahu sen neler yaptıysan söyleme içinde tut. Yaptıysan bu adamın kara kaşına kara gözüne değil Allah rızası için yaptın. Senin yaptığının karşılığını zaten bulacaksın. Bazen bu dünyada karşılığını bulacaksın. Bazen de kıyamette ya da her, harikada, her iki tarafta da zaten bulacaksın karşılığını. Ama sen yaptığın işte ben şunu yaptım diye. Reylama başladığın an her şey bitti. Onun için de ibadetlerde gizlilik esastır. Aynı zamanda konumuz yere ifade ediyoruz ki, önemli olan ibadetlerin dışında da, biz aslında ibadetlerde diye hep söylememizin nedeni şu, bugün konumuz aslında ihlas ve amelde. E, amel e, noktasına giremedik. Yani bir işte sadece iyi düşünüyorum ama benim kalbim temiz demekle de iş bitmiyor. Bir de amelde beraber gerekiyor. Yani amelsiz olmuyor ama bugün vaktimizi burada noktalamış olduğumuz için e, amel noktasına inşallah girmiyoruz. Gelecek haftalarda ee, konulara daha değişik yönleriyle e, inşallah girmiş olalım. Son bir söz söyleyerek arkadaşlar e, kapatıyoruz. Bu sözü Hikem Rifai Hazretleri ifade ediyor, buyuruyor. Diyor ki Hikem Rifai Hazretleri kul kendinde ben harflerinin en küçük bir esintisi izi kaldığı sürece asla imanda Kemal mertebesine ulaşamaz. Hadis-i şerifte Peygamberimiz ne buyurmuştu? Bir insanın kalbinde e zerre ka kibirden kalbinde kibirden zerre kadar bulunan insan cennete giremez diyordu Peygamberimiz. Bu sözün değişik bir versiyonunda da Rifai Hazretleri böyle buyuruyor. Diyor ki e kalbinde ben duygusunun en küçük bir izi kalan insan asla imanında kemal mertebesine ulaşamaz. Yani her şeyden önce fenaf dediğimiz noktaya yani bencilik, kibir, gurur, egoistik noktasında önce kalbimizi bundan temizlemek zorundayız. Yani önce kalbimizdeki bu ben putunu, ben kirini temizlemek zorundayız. İnsan her ne olursa olsun kendisinin Allah katında sıradan bir kul olduğunu, bir hiç olduğunu her zaman bilmek zorunda. Onun için de bu kibir, enaniyet hususunda da Özellikle ifade etmekte, bunun altını çizmekte büyük yarar var. İnşallah böylece bu haftayı noktalamış olalım. E, amellerimizin hepsini ihlas ile, samimiyetle, yalnız da Allah rızası için yapalım. Bunu yaptığımız takdirde karşılığını allah Teala hem bu dünyada hem ahirette de vermiş olacak. Adam bir tanesi, babası çocuğa nasihat ediyormuş. Diyormuş ki evladım şöyle yap, böyle yap, 80 sefer olmuş, her seferinde bunu bulunuyormuş tabi çocuk bunu dinliyor dinliyor her seferinde bir alemden çalıyor hiç dinlemiyor bile babası söylemeye başladı pırık açıp gidiyor falan. hiç ciddiye bile almıyormuş en sonunda bir gün baba nasihat ediyor çocuk dinliyor dinliyor dinliyor baş gündeymiş adam Allah be bir sevinir içine iyi ya diyor bravo diyor. bu sefer diyor iyi ha çocuk iyi dinledi beni diyor bu sefer bunda bir değişiklik var bekliyor böyle Adam benim nasihatlarımı dinledi de dinliyor, dinliyor ...tam baba sözünü bitirmeye başladığı an... ...başını bir kaldırıyor... ...ya baba diyor sabahtan beri şu karınca dedi. kırk sefer buradan geçti diyor... ...adam meğer derdi, o da karıncayı takip ediyormuş... ...karıncanın girip çıktığı sayıyı sayıyormuş...